Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz gelecek zaman. Eylemin konuşma anından sonra yapılacağını başka bir ifadeyle gelecek zamanın herhangi bir anında bir eylemi yapmaya niyetli olduğumuzu bildirir. Örneğin, okula gideceğim. Gitme eylemini bu sözün söylendiği andan sonra yapmaya niyetli olduğumu bildiriyorum. Gelecek zaman ifade eden bir cümle kurabilmek için fiil kök ya da gövdelerine, ünlü uyumuna göre ecek eki getirilerek yapılır. Fiil kök ya da gövdesinin sonu, bir ünlüyle bitiyorsa araya ye kaynaştırma harfi girer. Diyecek, okuyacak, ağlayacak örneklerinde olduğu gibi. Burada dikkat etmemiz gereken bir noktada gelmeyecek diye yazarız ama gelmeyecek diye okuruz. Gelecek zaman ekinin çekimini şu şekilde yaparız. Olumlu biçimi. Geleceğim, geleceksin, gelecek, geleceğiz, geleceksiniz, gelecekler. Olumsuz biçimi. Gitmeyeceğim, gitmeyeceksin, gitmeyecek, gitmeyeceğiz, gitmeyeceksiniz, gitmeyecekler. Olumlu soru biçimi. Gelecek miyim? Gelecek misin? Gelecek mi? Gelecek miyiz? Gelecek misiniz? Gelecekler mi? Olumsuz soru biçimi. Gitmeyecek miyim? Gitmeyecek misin? Gitmeyecek mi? Gitmeyecek miyiz? Gitmeyecek misiniz? Gitmeyecekler mi? Gelecek zaman, kimi kez eylemin gelecekte yapılması gerektiğini bildirir. Kötü söz söylemekten vazgeçeceksin Şimdi okuyacağımız cümlelerdeki gelecek zaman eklerine dikkat edelim Bakkala gidiyorum, az sonra geleceğim Akşam seni evden arayacağım Uçak saat 2'de kalkacak Bu yaz tatile çıkacak mısınız? Yarın önemli bir sınavım var. Sabaha kadar ders çalışacağım. Seni ömür boyu seveceğim. Düğünde yemek de olacak mı? Gelecek hafta Semerkant'a gideceğiz. Karnım tok. Hiçbir şey yemeyeceğim. Çocuklarla konuştum. Bir daha sizi rahatsız etmeyecekler. Yarın Bişkek'e gidecek misiniz? Kazakça öğrenecek misiniz? Bu yıl mezun olacağım. Herkese karşı saygılı olacaksın. Bu kitabı okuyacak mısın? Bu kış herhalde çok soğuk olacak. Aylin, ne zaman doktor olacaksın? Sana muayene olmayı dört gözle bekliyorum. Dayıcığım, inşallah önümüzdeki yıl mezun olup doktor olacağım. Sonra hepinizi tek tek muayene edeceğim. Söz veriyorum. Yeğenim, mesleğini iyi öğren. Çünkü ülkemizde her zaman iyi doktorlara ihtiyaç var. Yurt dışında yayınlanmış tıpla ilgili kitapları da oku. Gelişmeleri izle çünkü tıpla ilgili her an yeni buluşlar oluyor. Biliyorum dayıcığım. Bunun için gece gündüz çalışıyorum. Sizin de desteğiniz bana güç veriyor. Mezuniyet törenine mutlaka geleceğim. Sana o zaman bir de sürprizim olacak. Ne sürprizi dayıcığım? Şimdi olmaz. Sen önce mezun ol. Anne... Dayımın sürprizi ne? Senin haberin vardır. O senin kardeşin. Belki sana söylemiştir. Bilmiyorum kızım. Ben de ilk kez duyuyorum. Hem sürprizi söylemek doğru değil. O zaman sürprizi olmaz. Herhalde o gün senin için önemli bir gün olacak. Peki anne. Babamın da bana bir sürprizi olacak mı? Babam bu konuda şimdiye kadar bana hiçbir şey söylemedi. Ayrıca... Sen de bir şeyler düşünüyor musun? Evet, bu konuyu babanla konuştuk. Seni tek başına tatile yollamaya karar verdik. Yaşasın, buna çok sevindim. Peki, nereyi göndermeyi düşünüyorsunuz? Baban bu sene tatilini İstanbul'da geçirmeni istiyor. Biliyorsun, en çok merak ettiğim şehir İstanbul'dur. İstanbul adeta bir açık hava müzesidir. Ben de İstanbul'a gitmeyi çok isterim. Bu akşam sinemaya gidecek miyiz? Evet, babanı bekliyoruz. Akşam hep beraber sinemaya gideceğiz. Peki, akşama yemek yapmayacak mısın? Üzgünüm, yapmayacağım. Çünkü yemeği dışarıda yiyeceğiz. Dayım da bizimle yemeğe gelecek mi? Onu da istersen dayına sor. Dayıcığım, akşam bizimle beraber yemeğe gelecek misin? Hayır canım, ne yazık ki ben yemeğe gelemeyeceğim. Ama sizinle sinemanın önünde buluşacağız. Film başlamadan 20 dakika önce sinemanın önünde buluşacağız. Yaşasın! Bugün çok mutluyum. Annem, babam ve dayımla beraber sinemaya gidip güzel bir gün geçireceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz gelecek zamanla ilgiliydi. Eylemin konuşma anından sonra yapılacağını... Başka bir ifadeyle, gelecek zamanın herhangi bir anında bir eylemi yapmaya niyetli olduğumuzu bildirir demiştik programın başında. Ve örnek vermiştik. Okula gideceğim, gitme eylemini bu sözün söylendiği andan sonra yapmaya niyetli olduğumu bildiriyorum demekti. Gelecek zaman ifade eden bir cümle kurabilmek için fiil kök ya da gövdelerine, ünlü uyumuna göre, Ecek eki getirilerek yapılır. Fiil kök ya da gövdesinin sonu bir ünlüyle bitiyorsa araya y kaynaştırma harfi girer. Diyecek, okuyacak, ağlayacak örneklerinde olduğu gibi. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha vardı. Onu da bir kez daha tekrar edelim. Gelmeyecek diye yazarız ama gelmeyecek diye okuruz haftaya görüşmek üzere Türkçe öğreniyorum